Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminlerin cennete girişi ve karşılanışı. Buradan baktığımız zaman dünyadan cennet alemi tabii çok uzak görünür bize buradan. Bir Arap atasözü vardır. Küllâtin karib diye. Aslında her gelecek yakın anlamına gelir geçmişimize baktığımızda yıllar nasıl geçtiğini anlayamıyoruz tabi. İnsan denen varlık dünyada geçici iskel ediyor. Biz, yaratan rabbimiz böyle dilemiş böyle yaratmış. tabi karşımayız Hakıta karşımaya da. İnsan ölecek. Ve insanın ölümden sonrası halleri buradaki yaşamayla orantılı olacak. Bir insan dünyada Celle cileşanlığı kul olmuşsa, Allah'ın kitabını, Kuran-ı yaşamışsa orada elhamdülillah ki sadece tabi arada. Önce Ölüm denen bir olay var. Her canlı ölümü tadacak. Sonra berzah alemi denen kabir hayatı başlıyor. Kabirde kefen çürüyecek, beden çürüyecek, kemikler çürüyüp dağılacaklar. Ama insanın aslı olan özü olan ruh ne ölür ne sürüyor tabi. İnsan kabir hayatında bedensiz ruh haline kalacak. Ama tabi kişi kendini bilecek orada. Yine insanın kabir hayatı buradaki yaşamıyla bağlantı olacak. Sonra elhamdülillah kabirden kalkış günü gelecek kıyametten sonra. Herkes ne halde öldüyse, önce kalkacak kabirde kalkıştan sonra mahşer yeri var mahşer haşir toplanma yeri anlamına geliyor ne kadar insan dünyaya gelip geçmiş ve gelecekse bütün hayvanlar cinler, şeytanlar melekler orada toplanacağız izah mı aşırı kabuk olacak. Güneş bizi yakın olacak, beynimizi yakacak orada. E, tabii yine insanların maşhur hayatı dünya ile yine bağlantılı olacak. Dünyada Allah unutmayanlar, İslam dışına çıkmayanlar, koşullar ne olursa olsun. İnsanın çevresi ne olursa olsun, bunlara aşanlar, Bunları aşanlar, iş işte oradan mahşere güne de, Onları rahat edecekler. Mahşerde, Hesap başlayacak, Amel defteri dağılacak, Mizan kurulacak, Günahlar, Sıvaplar tartılacak. Ondan sonra, Kibir Arada, mahşerde sevabı ağır çok gelirse, gelirse, işte bunlar doğrudan doğruya mahşerden, cennete sevk olunacaklar. İkinci kısı müminler, dünyada inancı varmış, imanını koruyabilmiş, Elhamdülillah son nefesinde iman artık göçmüş ama dünyada insanı tam yaşayamamış, nefsini aşamamış, çevreyi aşamamış, koşulları aşamamış kişiler, Allah korusun günahların miktarı yanmak üzere cehenneme atılacaklar. İmamla öldükleri için cehennemde ebedi kalmayacaklar ama tabi yanmak kolay sevgili kardeşlerim. Bir gün Lokman Esra Hazretleri'ne oğlu şöyle diyor, babacığım diyor işte nefsim, canım şu iş yapmak istiyor diyor. Nefsim istediği işte ...günah bir işmiş. Lökman esnem oğluna şöyle diyor. Yavrum... ...madem nefsin... ...o iş yapmak istiyor... ...e bunun günah olduğunu biliyorsun. Haram bilirsin biliyorsun yavrum diyor. Bana sorma yavrum diyor. Önce diyor parmağını... ...ateşe sok. Ya da elini... ...ateşe sok. Bak... Ateşe ne kadar dayanabiliyorsan, o kadar günah işle diyor. E baba dayanamam, ateşe dayanamam diyor. O halde yavrum diyor, günah işleme diyor. İşte, çok sevgili kardeşlerim, dinleyicilerim böyle. Yani bu gerçeği unutmayalım böyle. Işte. Bazılarımız, efendim işte ne olacak, yanar çıkarım diyorlar. Yani bir parmağımızı ateşe değil de kızgın sobaya dokunduramayız mıdır? Bir çakmanın alevine parmağımızı tutamayız. Ya yani cehennem azabı. Bunun için inşallah Teala dünyada nefsimizi aşalım. Yani nefsane işçilikleri aşalım. E, çevreyi de aşalım inşallah. Efendim çağlar şunlar bunlar bunları aşalım. Allah kul muhtemelen. O bizi yarattı. Ona döneceğiz muhtemelen. Ona döneceğiz. O mahşer gününde hesaba çekileceğiz. Şimdi gelelim inşallah mahşer günü o hesaba çekilme gününde Mahkeme-i Kübra'da Selamun çok gelenler. Zümer suresinden ayet 73'ten okurdan inşallah. es diz billah ismi en rahim vesii kal tekhrabe vesii kal lezine ilen cennetin zümara. Rabbim şah bizlere de Bunlardan eylesin. Vesika sevk olundu. Saka-i Suku'dan geliyor. Sika, buradan meşhul çıkartılığına geliyor. Vesika, sevk olundu. Sevk olunacak yerine burada Rabbimiz böyle buyuruyor. Sevk olundu. Neden? Neden? Bu kesin olduğu iş Allah katında. Allah tam başka hiçbir varlık kesin konuşamaz. Allah tam başka hiçbir varlık kesin konuşamaz. Dünyanın en güçlü devletlerin başkanları bile kesin konuşamaz. Evet, program yaparlar, işte şunu yaparlar, bunu yaparlar, şu olacak, bu olacak. Ama işte hava koşulları şu oldu, bu oldu, hastalandı, grip oldu, şu oldu, bir olumsuzluk onun programını engelliyor, bozu, erteliyor. Ama Mevlamız böyle konuşuyor, bizlere Rabbim buyuruyor burada, kesin olarak, vesika, sevp olundu, yani kesin olarak, Sevk olunacak. Kimler ellediğine tekau, tevhâd sahipleri Allah'ın cirejâlü tevhâd kulları. Tekva aslında korkma anlamına geliyor. Kimden korkma? Rabbhum rabblerinden. Tabi dünyada ama çünkü ahirette, mahşerde, kabirde heek koşuş Allah'tan koşuşurlar da böyle. Ama orada korku fayda vermeyecek. Böyle ambürüyüm. Ellezîne dünyada rablerinden yaratan Allah'tan korkanlar. Korku şu anlama geliyor. Korkunun tabi burada dereceleri var. Bir bir korkusu, bu genel bir korkudur. Nedir bu da? Allah-u Celle Cale'yi isyan etmemek. Yüce Mevla, Rabbul Alemin, bütün alemleri yaratan, yöneten, denetleyen Mevlamız. Denizlerde, suların buharlanması da, yağmurun yağması da, fayatları da, Yerli göklerde, Rabbimizin emrinde, denetiminde, onun kesin hakimiyetinde. İşte, Rablerinden korkanlar dünyada. Tabi korku nedir? Emrine tam kesin itaat demektir. İki türlü emir vardır. Yap, yapma. Yap, yapma. İkisi emirdir. İkisi farzdır. Mevlam bize ne buyuruyor? Namaz kılın emir. Ölmüştür, Kılamıyorum ayrı olmamadığı. Kılacağız. Allah size bizi onun için yarattı. Yani yemek yemeye, su içmeye, haber dinlemeye, çay içmeye, hatta sigara içmeye vakit bulan kişi ne, ne diyor namaza gelince? vaktim yok işim müsait değil. şunlar bunlar hayır muhteremler kendimizi aldatmayalım aldıran insanın kendisi olur Allah her şeyi biliyor bunun gibi tabi Allah'ın emirlerine kesin itaat boyun eğme ikincisi Rabbimizin yapma emirlerine ki bunlar neyi yasaklama denir bunlara Bunlarda da kesin olarak yapmamak gerekiyor. Bunlara tekva denir. Tekva kul, Allah'tan korkar Celleşaluhu onu isa edemezsin. İşte Allah'ın Celleşaluhu tekva kulları, yani müttekiller, bunlar mahşe yerinden sevk olunacaklar. Nereye? Nereye? ilen cenneti cennete, cennet ismi de güzel. Tabii kendisini görmedik, İnşallah görürüz ve yine inşallah da gireriz tabii. Allah'tan ümit kesmeyiz. Cennete bunlar sevk olunacaklar. Yani mahşer yerinde fazla terlemede. Hesapları çok uzun sürmeden, cehenneme düşmeden, sıratta fazla yanmadan, Allah'ın mümin kulları, tekval kulları, bunların cennete sevk olmayacaklar. Zümera, zümre zümre, bölük bölük olacaklar. Her peygamber, ümmetini alacak, Yine ayrıca da yine grup grup olacaklar bunlar. Mesela Sıddıklar, Şehitler, Veliler, çok namaz kılanlar, çoğu uçtanlar. Herkes amelle göre orada bölük bölük olacaklar. Elhamdülillah, mahşerinden yerinden cennete bunların sevkiyatı başlayacak. İşte o an ne olacak? O an insanlığın en unutulmaz anı... en sevmişliği anı... ve... artık insanlığın... her türlü hüznü bitti artık... artık insanlığın... aşkın yeni bir sayfası olacak... Böyle. o mutluluk... Tabii kimler o... sevkiyatta... başta peygamberler... sıddıklar... şehitler... sahabeler... evliyalar... salihler zahidler, tekvalar hep bunlar. Yani dünyada boşa yaşamayanlar, bu dünyaya aldanmayanlar, günahlara batmayanlar, onlar orada elhamdülillah mahşerden direkt cennete çek olacaklar. Hatta Ta ki bunlar adın cennetin önüne geldikleri zaman. Tabi ne kadar acaba sürecek bunu bilemiyoruz. Yalnız şöyle bir şey düşünelim ki mahşer yeri dünyada olacak. Şu dünyada olacak. Yalnız tabi o zaman dünya değişecek. Yani dünya değişecek. Dünya muazzam büyüyecek bu dünya. Deniz çukur kalmayacak. Dağ tepe kalmayacak. Dünyanın yüzeyi e, gümüşün bir madeni olacak. Ama çok, çok olacak. Güneş de din yaklaşacak ve mahşeri dünyanın bir yerinde güneş altında Açıkta olacak. E, cennet nerede? Cennet göklerin ta üzerinde. Bir gök vardır. Bir tabaka vardır. Ne kadar yıldızlar, yani galaksi toplukları varsa yani her biri göklerde. Ki bugün astronomi bilginleri ışık hızı hesabı ile yani kilometre ile yapamıyorlar bu işi. Neden? Çıkan sonuç rakamları artık okunamıyor artık. O kadar uzak mesafeleri. Birbirine bunlar. Bunun için bu kısaltarak ancak ışık hızıyla hesaplanıyor. Yine de milyonlarca yıl hesaplıyorlar. Yıldızlar aleminin galaksiyeti hesaplıyorlar. Cennet ondan sonra. Kime la bir İndehan yani cennetin mevva. Ya ondan artik hemen cı geliyor. İnde sizretir müntaha, İndehan cennetin mevva. Yani cevapsan makamı sizretmiştir. İşte cennetler alemi ondan sonra başlıyor. Ta Arşı Rahman'a kadar sekiz tane cennet var. Bir cennetin büyüktüğü de. Göklerden daha büyük. Ki Mevlamız buyuruyor. Arduha semabatü vel ardu. Arduha. Cennetin arzı. Arzı eni demektir, genişliği. Es semabatü vel ardu. Semavat, semanın çoğulu, göklerden, yerden daha geniş, daha büyük cennet. Yani hayallere sığmayacağı bir alemdendir. Şu dünya bize şuna büyük görüyor. Dünya büyük görüyor. Hele bir dağlara baktığımız zaman Kostyaman ul Dağlar mesela, Arı Dağları, şunları, bunları hele okyanuslar, denizler, ucu ucu görünmeyen denizler, deryalar o kadar bize muazzam büyük geliyor. Ama güneş sisteminde dünyamız bir ceviz kadar kalıyor. Ya yani galaksiyonla dünyamız Sıfır olamadığımda. Dice galaksiler var göklerde böyle. İşte bir tek cennet bütün bu göklerden galaksiler hepsi içe alacak daha da büyük cennet var. Düşünelim ki mahşe yeri hesap dünyadan görüldü. insan dünyadan cennete gidiyorlar. Eğer bu gidiş ışık hızıyla olsa kim verir kaç milyon ışık alır? alır? Öyle olmayacak Peygamberimiz Peygamberimizin miraca vardı gibi hemen kısa bir anda müminler cennet önüne ulaşacaklar. Tabi o andaki o coşku, ruhsal heyecan, o feyiz, Allah'a de yananlar insanlar. Öyle bir halde her biri de Birbirinden üstün insanlar, ahlakları, inançları, yani yaşamları, ruhsa halleri her bir birbirinden daha nurlu iyi insanlar. Hatta işte Caooha, işte bu toplum kim bilir kaç milleler inşallah çok sayısı inşallah cenneti önüne geldikleri zaman ve futiyat eb buradaki vav, vavu haliye, anlamaya göre, o anlayışın kapıları da, açılmış olduğu halde, eb babın vabın çoğuldur, vab kapı demektir. Cennet'in kapıları da o da, açılmış olduğu halde, ehli-i iman önüne gelmiş olacaklar. Dünyada gerek Kuranda gerek hadislerde peygamberlerin sözlerinde cennet tabi insanlara miminlere bildiriliyor. Yalnız hali kutsi şöyle geliyor cennet hakkında maale-aynur et. ilahır gözlerin görmediği korkuların işitmediği, insanın kalbine hatırın hale gelmeyen güzellikler. Demek ki bu dünyada ne kadar cennete ilgili okusak, dinlesek, duysak, bunların hepsinin toplasak, o cennetin gerçeği yanında bir noktacık olmazlar bunlar. Yani cennet bir okyanus olarak onu kabullensek cennet ilgi bilgilerimiz bu okyanusla nispeten oranla bir damlacık bile olamaktayım da çünkü hadisi kus ele geliyor maale nur gözlerin görmediği ve üzünün semi al işitmediği o kadar dininildiği halde ama korku işitmediği böyle. Vela hatıra kalbi beşer. Ve insanın kalbine, hatırına hayaline gelmeyen güzellikler cennet. İnşallah Teala bizler de o zümrelere, büyükleri dahil oluruz arada. İnşallah bizler de sıhhat köprüsüne yalmadan, cenneme düşmeden ki duhulü evvelin ilgilerine verip inşaatı Herhalde bu müminler, müttekiller, tekvah sahipleri cehennet önüne zaman kapı açılmış. Tabi o zaman gözler cehenneti oradan görecekler. O andaki insan tabi heyecanı artık en dorukta. Yani insanlığın, insanın tarihinin heyecanı dorukta. Gözler cennete bakıyor. Evet, dünyada dinlemiş diyecekler insanlar. Ya dinlemiştik, okumuştuk, işte şöyle şöyle olmuştu. Hatta bazı evliyalar işte rüyamız cennete görmüştük diyecekler. Ama ne rüyada görünene benziyor, ne okuduğumuza benziyor, ne dinlediğimizde. Onların artık tabi sayısal bir rakam veremeyiz burada. Onların çok ama çok üstünde bir cennet. Önce kokusu cenneti, yani kokusu gelecek. İnsan bir duyguları mesle olacak, tatmin olacak kokusunda. Gözler kamaşacak cennetler karşısında. Tabi ne gerekiyor işin de cennette şimdi bir karşlama olacak orada menderi. Vokalelühüm <gülüyor> hazinetiha. Cennetin hazine darı. Hazine dar yani cennet bir hazine. Hazine görevli memurlar vardır. Bekçi anlamına gelen. Bekçi yani korur? Dışarıdan korur. Hazine ise Hazı ilgili işlemleri yapar. İşte Cennet'in ve Haziran darı melek ismi Rıdvan. Rıdvan. O kadar güzel melek. Her açıdan güzel melek. Birer yüzlü. O kapıya çıkacak. Elhamdülillah müminleri karşılayacak. Üçlü diyecek. Selamın aleyküm diyecek. Önce selamına bakın. Yani selam konusu çok önemli konu. Demek ki cennet haziyandarı Rıdvan denen melek cennet kapısından çıkacak, ümmete karşılayacak ve şöyle diyecek: selamün aleyküm" diyecek. Selam aslında dünyada bir dua anlamına geliyor. Allah'tan selamet dileme. Allah'tan bir güvence dileme yani insanın sağlığı, sıhhatı, afiyeti, dünya artık kapsayan bir dua. Dünya dua anlamına geliyor. Ama orada, artık, orada, artık dua yok. Orada, orada. Oradaki haber anlamına geliyor. Yani melek selam verecek, ne diyecek? Artık selamettisiniz. Yani selamettisiniz olduğunuz değil de, bu bir haber şeklinde olacak. Artık ey müminler, artık selamettesiniz. Selamettesiniz. Ne hastalığı var, ne ölümü var, ne bir hüzün kederi var. Ve devam edecek. Tıbütüm, tıbütayıp paktim anlamına geliyor. Size buraya tertemiz geldiniz diyecek. Tertemiz. Neden temizlik? günahlardan arınmış olarak geldi. Tabi insanoğlu dünya hayatındayken hasbel beşer insanın yanılgıyla güle güle işleyebilir. Ama ne var? Ehli tekbe olanlar hemen uyanır. Kendine gelir. Önemini alır. Yani tövbe eder. Gerekeni yapar. O günah silmeye çalışır bedeninde. İşte öyle bulacak melekte tıb-ı size buraya tertemiz geldiniz. Günahlara bulaşmadan, namazı kaza bırakmadan, o güzel Mevla ihsan etmeden, o dünya aldanmadan buraya tertemiz geldiniz. hulüha <gülüyor> Halide. Buyurun bakalım, içeri giriniz, hem de Halid'in ebedi kalıcı olmak üzere. Bakınız, i̇ş bana şimdi böyle. Ebedi kalıcı olmak üzere buyurunuz, girinize. Tabi cehennete giriş o an inşallah o anı yaşarız da bazı yaşamına bilinmez. O cehennet ilk giriş anı o cennetin güzelliği, o güzelim cennet, o cennet kokuları, rengarenk ağaçları, meyveleri, ağaçları, köşleri, şunları, bunları, o güzelim cennete giriş anı. İlk olarak Peygamber Aleyhisselam adetleri adım atacak. Onun değerli peygamberler her peygamber ümmeti de onun izinden girecekler. Meleklerdi insanlar orada karıştırmayacak meleklerdi. Buyurun bize bunu da Rasulü sün Melan bu ce bu bunu da diyecek Melekler sırâmi aleyküm bir ma sabertim feni ubeddar sırâmi aleyyuküm Olsun, selam üzerinize olsun. Samatesiniz. Bir mahber tüm bakılır. Burası önemli bir şey burada. Selam aleyküm. Melekler insanı karşılayacaklar. insanları melekler insanlara selam verecekler. Demek ki bunu amaçlı ki cennete insanlar meleklerle beraber olacaklar. E diyana göre olur. Nur melekler şeffaf melekler onların tabii madde ilgisi olmadığı için yani melekler madde ötesi metafizik nur olduğu için onları bu göremiyor göremiyoruz. Diye göremiyoruz onları. Demek ki inşallah cennette onlar olacak insanlar. Yani onlar konuşulacak, selamlaşılacak, ve sohbet yapılacak. Demek ki insanlar da bir nebze orada melekleşecek insanlarda. Kimler? Cennete girenler tabi ama. Meleklerinin selamı şey olacak demek ki selam aleyküm bi ma tüm. Bakınız. Sabrınız sebebiyle. Buradaki ben bay sebebi deniyor buna. Bi ma tüm dünyadaki sabrınız dolayısıyla Buralar tek selametlisiniz. Dünyadaki sabır, sabır. Nedir sabır? Önce ibadette sabır. Usanç göstermeden her türlü şartlarda, koşullarda sabır. Kışta, karda, soğukta, bazen de baskıcı rejimler altında eşiğenstra olur bazı zamanlar, dönemlerde, yörelerde Demek ki baskıcı rejimlerin de zamanında her türlü koşullarda önce ibadete sabır. İbadete aksatmadan İslam'ı tazim yapmadan İslam, İslam yaşamak. Sonra haramdan sakınmada haramdan sakınmada efendim bak filan şöyle şöyle yaşıyor yaşantısı ama kazancı haram olabiliyor hayal Mesela bazı memurların ki görevleri gereği e, rüşüt alma imkanı daha fazladır. görevleri gereği iş yerinde tabi elhamla bazıları ne kadar çokluğu geçimi zordu olsa sıkıntısı çekse de bir şey almaz bazarı ise tabi aramazlar bunu onların daha yaşantıları başka bir dünyada ama bu ne gerekli burada sabr işte. Cennete girildikten sonra tabi cenneti anlatamayacağım burada. Baştan dedim sizlere, sevgili dinleyicilerime cennet ne kadar anlatılsa ne anlatan, ne anlayan ne dinleyen. Yani cenneti hiçbir zaman tam kavrayamayız. Çünkü dünyadaki bu kafa beynimize o cennetin güzelliği giremez. O cennetin güzelliği giremez. Bence. Yalnız tabi e, kısaca şöyle şey yapalım cenneti. Cennette ölüm yok Ölümsüz hayat. Bu. Dünyada ölümüsü hayat olsa Bizim aleyhimizi olur. İstemeyiz diyoruz zaman gelirde. Neden? Dünyada madde alemin sürekli bir değişim oluyor. Dünya gelince bebek olarak geliyor. Şültü çağ başlıyor. Gençli çağ başlıyor. Orta dönemde yaşları başlıyor. Derken insan yaşlı dönemine giriyor kişi. Bir insan yaşlı dönemine girdi mi de? Tabi bir çöp problemlerinde başlıyor bu defa. İşte gözünde, kulağında, dişinde, midesinde, barsağında, belinde, ayağında... ...gücü gidiyor, şu oluyor, bu oluyor... ...her gün bir şey olma çıkmaya başlıyor. Kişi biraz daha yaşlanırsa ...artık o kişi yatana bağımlı oluyor. Daha da yaşarsa... ...artık tuvaletten gidemeyen kişi. Altın pisleyecek, burnu akacak, gözü görmeyecek ilet titreyecek, ağzına bir şey götüremeyecek. Bu işin dünyadaki yaşantı bir son olması gerekiyor. Ölüm. Allah'a nimet olmuş olur insanlara Cennette ölüm olmayacak ama ne olacak orada? Orada insanlar da yaşlanmayacaklar ama. İnsanların cennete girdiği andaki yaşları neyse ki 30 yaş görünümü görünümünde olacak. Tabi yaş yok orada. Yani 33 ve 30, 32 var. insanlar 30 ve 30 yaş görünümünde olacaklar. İnsan gene gereken böyle olacaklar. Aradan milyarlarca geçecek. Herkes hep aynı yaşta kalacaklar. Kalacaklar. Demek ki ölüm yok. Ama yaşlanmak yok. Yine cennette hastalık hastalığı cennette. Dişim şüphir, dolgu yapacağım. Gözlük kullanacağım. Böyle. Kulak cihazı alacağım. İşitme. İnsanlar sürekli hep aynı hale kalacaklar. Sürekli zinde sağlıklı olacak insanlar. Her bakımdan sağlık yerinde olacak bidesi, gözü, bütün organları, bütün sistemleri, bütün bedeni, organları, çok sağlıklı olacak. Böyle bir cennet bakınız. Sonra, orada kimse tek kalmayacak orada. Erkeğinde, kadının eşi olacak. Cennete tek kişi veker olmayacak oranada. Efendim işte, kadın cennete gibi bir koyolası o kadın başta evlenecek cennette. Bazı erken de kendi cennete girmiş, hanım cenneme gitmiş, o da cennetten başka hanımla evlenecek cennette. Demek ki cennette hiç kimse tek kalmayacak. Peki oradaki evlilik insan mutlu olacaklar mı? Olacaklar size arkadaşlarım işte. Yani tam mutluluk. Her erkek, her hanım. Eşinden ne beklentisi varsa, onu da bulacak. Ahlak, en güzel ahlak. Cennette kızmak yok. De. Öfke yok cennette. Orada acilçilik yok. Yorulmak yok. Sıkıntı yok. Bunalım yok cennette. Hiçbir şey yok cennette. Böyle. Bunun için erkekte, hanımda, eşinde araldığını hepsi orada bulacak. Yani işte filancanın eşi şöyle daha ahlaklı, şu güzel, bu güzel yok burada. O da herkes kendi işinde adını tam bulacak. Tam bulacak ve oradaki mutluluk şefit olacak. Bir an kırılma güzelim olmayacak. Kimseye kalbi kırmayacak, kırılmayacak. Oradaki evde mutluluk da şefit olacak. Peki evlilik hayatta amaç çıkarır da yine cennette iş güç çalışma olmadığı gibi cennette saç uzamayacak. Tırnak uzamayacak. Beden kirlenmeyecektir Yani cennette işte tıraş olacağım. Tırnağımı keseceğim. Beden kirlendiği çamaşırım külendi Çamaşır yıkayacağım. Değişeceğim. O da olmayacak. Cennette toz yok. Cennet yani güzellik var cennette. Cennette servisler bir şey karşılıyor Öyle bir cennet. Yani cennette burun akıntısı yok. kulak akıntısı yok. Cennette idrat, tuvalet yok cennette. Yeme içme var. Ama bunlar bir görünmeyen gaz şeklinde ter de değil de gaz şeklinde nasıl bazen beden birdenbire su kaybeder beden bunun gibi yenen gıdalar hiç bağırsaklara inmeden hemen sinirilecek hiç ara vermeden kişiyi sıkmadan gıdalar sinirilecek bir görünmez, rengsiz gaz şeklinde bunlar olacaklar yani bunlar cennette tuvalette yok yok Cennette bir salgı yok. Yani tükürük de yok. Bunun akıntısı yok. E, tırnak kesim derdi yok. Tıraş alma derdi yok. Cennette insanların huzuru hep aynı hale kalacak. Aynı kalacak. E, cennette gece yok. Yağmur yok. Kış yok. Kar yok. Açtırın soğuk ve açlıca yok cennette. Biktiği hep aynı ısıda kalacak. Cennetin enerjisi kendisine kaynaklandığı için yani güneşe bir yere bağlı cennet aydınlanması için. Cennetin her tarafı her an aynı da olacak. Sürekli orada günez olacak cennette. Gece olmayacak orada. Uyku uyku olmayacak tabii İnsanların yapıları uykuya ihtiyacı da kalmayacak oranda. Cennet insanlar zinde olacaklar, yorulmak yok. Tabi cennette gezmek var ama cennette e, araba tahsili olmuş yok, uçak denen değil var da. Herkes orada istediği halinde, İster oturduğu divan ile beraber, ister kendi uçarak gidecekler nerede. Herkesin köşü olacak. Cennetin her yapısı. ...doğal olacak, doğal olacak... ...ilahi olacak... ...yani... ...insan eli değmeden... ...olacaklar... ...köş saray ...doğal olacak... ...doğal olmuş olacak... ...tabii onlar da... ...beterhanel kalıp falan diyeyim, ...altından, gümüşten, yakuttan, zümrütten olacaklar bunlar... ...tabii... ...şu anda aklımıza belki tabi... ...böyle bir şey takılabilir... Yani doğal bir köşk nasıl meydana o ok gelebilir? Yani dünyada şeye baktığımız zaman çevremize mesela çiçekler. Çiçekler böyle. O çiçeklerin renkleri nasıl bir uyumlu, tatlı, doğal bir renk. İnsanların yaptığı, boyadığı renkler güneşten solar. Halbuki çiçeklerin renkleri güneşte daha canlanıyor. Neden doğa böylece? O çiçeklerin yaprakları, yaprakların şekilleri, çiçeklerin şekilleri doğal mı doğal bunlar böylece? Ağaçlar doğal değil mi? Meyveler doğal değil mi? Eee meyveler ambarcı doğal değil mi dünyada da? Mesela üzüm. Bir sağlık üzüm alıyoruz ama üzüm bir elma gibi bir paşa değil. Küçük küçük torbaca, torbaşa üzüme konmuş, üzüme tane tane koparılıyor, tane de koparılıyor. Üzümün bir ambalajı var, her tek tek ambalajı var. ambalajı doğal ama o da yeniyor. Böyle. Hele mesela nar, yani şöyle bir düşünsek, belki çok olmasa da baksak, onların yer baksak nar lar tane tane böyle. Arada bölüm bölüm böyle. Bölüm bölüm ambalajlanmış, zalları koymuş, sırası dizilmişler bunlar. Böyle. Doğal değil mi bunlar? Doğal muhtemeler. İnsanın yaratılışı doğal değil mi insanın yaratılışı? İnsanın fiziksel görülme, anatomisi, organları, işte gözleri, kaşığı, kirpikleri, saçları bunlar doğal değil mi bunlar? Doğal mu? Doğal. İşte o güzel Mevlamız cennete her şeyi böyle doğal bir yaratacak doğal köşk hazır ama gözleri kamaştıran büyük büyük köşke saraylar, odaları tabi şimdi şemeleri, cenge yatakları divanlı işler olacak, tarlası olacak, cennetin ağaçları hepsi bunlar doğal olacaklar. Peki insanlar ne yapacağız cennete şimdi? Tabi yeme, içme, evlilik hayatı devam edecek, yakınlar biriyle görüşecekler, sohbetler olacak, ziyade edecek birbirlerine görüşecekler insanlar birbirleriyle. Bir de manevi bakımda ne olacak? Yunus suresine geçiyorum inşallah muhtemelenler. Ayet 10'da. Rabbimize şerabıyor güzel Mevlamız. Bismillah. De'vâhum fiha, De'vâ duanın çoğulu. Fiha hazami cennete gidiyor. O müttekil müminlerin cennedeki duaları, istekleri, sözleri nedir? Sübhaneke Allahümme. Sübhaneke Allahümme. Allah'ım ben tesbih ediyorum Hocak. Allah'ım sen tesbih ediyorum akını. İl bu olacak O Yüzünün güzelliği ki bu nedir? Allah'ın kudretini artık görecekler açıkça. i̇lah kudret, azamet bunu görecekler. Allah'a tarada tesbih etme. Allah'ın senin tesbih ederim. Üse büyük ya Allah anlamında. Bir Allah'ı tesbih etmek. İşte meleklerin zikri budur. Allah-u tesbih ve hamdeler böyle. Tesbih, aklımıza tesbih tanesi gelmesin. gelmesi O bir alet o. Bu bir zikirdir. Allah-u Teala Allah'ım sen tesbih ederim. Allah-u Teala Mevlamızı tenzih etme. Ten nezahat taklama. Yani Ya Rabbi sen her türlü noksanlıktan verirsin münezeysin. Her noksanlıktan. Yine noksanlıklar, mesela biz de insan olarak bahşişleri göremeyiz. Hava var etrafımızda. Onu göremiyoruz. Havanın var, yanıyoruz. Evet hava var. Bunu hissediyoruz da duygularımızla. Onu göremiyoruz. Rengi yok hava. Kokusu yok. Alamıyoruz bizler. Bunun gibi yani mikroplar var. Cinler var. Melekler var. Neler var da var. Herkesini göremiyoruz. Uzağı göremiyoruz. Arada bir dua bize engel oluyor. Perde oluyor. Göremiyoruz. Ama güzel Mevlamız her şeyi görüyor Mevlamız. O yarattı zaten. Şu anda Mevlamız cennetten görüyor. Ruhları da görüyor Mevlamız. Her şeyi görüyor Mevlamız. İşitme duygusu bize var. İşitiyoruz. Ne kadar? Belirli, sınırlı, kısıtlı bir işitmemiz var bizim. Belirli, kısıtlı. Böyle işte. Uzaktan duyamayız. İşte yakın olsa, çok yaparsa yine duyamayız. Ne diyoruz? Biraz da sesini ücretir misin? diyoruz. Böyle. Ya da biri çok bağırsa da bize fazla gelir. Biraz sesini kısamsın deriz. Der. Abi, kısıtlı böyle. Uzaksa duyamayız yakına gelmişsin deriz. Yine aynı şekilde mesela bir iki kişilere konuşurken bilirsinle ikinci kişi lafı karıştı mı ikisini dinleyemiyorsun. Onun kavımız karıştı. Ne deriz? Eğer önemliyse bir dakika durun musun? Lütfen bir dakika. Bunda bir konuşayım diyor. Onu da gidiyor Hele yani üç kişi beş gibi birden konuştu mu karşıya gidiyor yani o taraflar. Ama güzel Rabbimiz yani güzel Allah'ımı Mevlam'ı bu kadar insanlar şu an yeryüzünde. İnsanlar. İnsanların hemen hepsi şu bir şey diyorlar. Allah diyen var. Kon okuyan var. Sarbaşıya getirenler var. kötü kötüsüz söyleyenler var. Kavr var. Tarışanlar var şu an Hepsi var böyle. Işte. Güzel Mevla hepsi duyuyorlar. duyuyorlar böyle. Bunun dışında uçan kuşları, zikirlerini, tesbihlerini Denizdeki balıkları, onların duaları, yalvarmalarını, karıncaları, melekler, hele melekler alemi. O sonsuzlu bir alem, o alemler. Bakın güzel Mevlamız, hepsini görüyor, biliyor ve duyuyor muhteremdir. Yine bizim gücümüz, bir güç bize Mevlam vermiş. Ama belli. Mesela yürüyüşümüzde ne kadar yürüyebiliriz? Kendimizi zorlasak, zorlasak ne kadar yürüye koşabiliriz? Ne kadar zamanı koşabiliriz? Ne kadar bir şeyi kaldırabiliriz? Ne kadar yapabiliriz? Hep bunlar sınırlı ve kısıtlı bunlar. İnsan gücü kısıtlı. Meleklerin de kısıtlı güçler. Ama güzel Mevlamız baktığımızda. Dünyayı döndürüyor boşlukta. Efendim şu dünya dönüşten duruyor. Yer çekim, güneş çekim, şunlar bunlar. Güzel efendim kardeşim. Güneş çekimini koyan kim ama ya? O güneşe o çekimi veren kim? O çekim de öyle bir ince bu dayanıyor hakkımız. Melam yürüyor. Veşem zekam bir husbani var. Hesa bile bunlar efendim. Bir dengeye dayanıyor bunlar efendim. Eğer evet, güneşle bir çekim var. Onu vermiş onu vermiş. Ama ince, hassas bir hesabıyla vermiş ama. Eğer güneş çekimi daha kuvvetli olsa dünya daha yerini çeker. Güneş dünyanın çektir mi, dünya bitti dünya. Işte. Denizde buhar uçar gider. Yanar dünya. Canı yaşayamaz bundan. Bunun için bakın şu kudret azamet. O koca güneş ki bir bakamıyoruz güneşe. Yani bir insan çıplak gözü güneşe bakamıyoruz. O güneşi yaradan, onu enerjiyi veren hemen işte hidrojide helyuma dönüşüyor. Ondan neden geliyor oradaki enerji? Ama bu kuralı koyan kim? bunu düzenine koyan kim muhtemelen? Ne demiş ki? Yıldızı alemler. İşte insanlar cihannete girince ne yapacaklar? Allah'ın kudreti orada acı görecekler cennette böylece. Ne edecek mümin Allah'ın sen teşbihleri si bağlayacaktır. Ve orada müarsı bir de selamlaşma olacak orada cennette. Birbirlerine mümin orada selam verme cennette. Orada yalan yok cennet. Boşsuz yok. Kim ele ambılıyor o da ne lağiv yani boşsuz ne yalan duyarsın. İlla kıılan selamen selama. Ancak birer selamlaşma Ve Vetahretun fiha selam. Burada öyle geliyor. Ve tahiyetün fiyâ selam. Arada ilk ifadaları, bir ne bağıntıları, kara arada böyle selam verdi ki birbirlerine. Diye nasıl aslında. Ve âhiret de abahum. Ve hep işteklerin dualarının sonunda da nedir bunlar da? En ilhamdülillahir Rabbi alimim. Ve âhiret dua. Ve ahiru dava. Dava, duanın çoğulu. Dünyada dua, yavramak anlamına geliyor. Ya Rabbi şöyle yapar. Aman Ya ama aman Ya Rabbi. Tabi dünyada dua ederiz de, her zaman burada kabul olmaktadır. Neden? Dünya hayatı kısıtlı. Dünya hayatı bu şekilde. Ama cennetteki her istek orada kabul olacak. Onun cehennemindeki dua istek anlamına geliyor. Orada müminler ne isterlerse kabul olacak o Kabul olacak orada. Ve her istekten sonra ne yapacak kıldar? Enil yani beğen. diyecekler ki elhamdülillah, Rabbi alimiyim bakınız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nedir hamdülha? Elhamd hamd kelimesi Türkçe müde tam karşı olmayan bir kelime ham kelimesi. Bu genelde meallere övgü diye böyle bu Türkçe şey, bu şey çevrilir övgü diye. Halbuki övgü medih karşıdır medih. Arapçaya medih vardır medetme medih bir şeyi kişinin hoşuna gider de kışını över. Mesela bir çiçek övülür çiçekte ne güzel çiçek, ne güzel arı, ne güzel meyve övülür böylece. Ama ham başka. Ham ile şükür arası karışımadır böylece. Yani şükür nimete karşı olur. Hatta ham yanın şu kanımla gelmez. Şükür bir i̇nsan ya bir kurtundan kurtulur ama çok şükür şey kurtulun der insan. Ya da bir kişi isteğine kavuşur olmak çok şükür der. Hamt hem bu da medih var, Allah övgü var, hem şükür abonu Bunun için cennete insanlar ne isterlerse hemen gelecek, gelecek. Orada ne olacak bunların duaların, şükranın sonunda? Elhamdülillahi, Rabbil Alemin olacak. Bizim mevlamız buyuruyor Kusyel Suresinde, yani cennette her şeyle gelecek. İstimillah, vele <messages> fiha, bakın mevlam buyuruyor. <velukım sinşim> vardır. Fiha <fiyo> cennette, ma <mâ> teştehi en <füşüküm> Nefsiniz ne iştah diyor, ne istiyorsa, iştah yani şehvet, nefsi içsek anlamına geliyor. Tabi bu yemede, içmede ve eşleme cinsi iştekte buna giriyor. İnsanlar cennette nefislerin ne istiyorsa insanların, ne istiyorsa. Bir meyve canı istedi. Ama meyveyi nasıl olmasını istiyor? Rengi, kokusu, tadı, görünümü, büyüklüğü, şekili nasıl istiyorsa kişinin istediği şekilde meyve ağacın dalında önüne uzanıp gelecek bak muhtemelen. Böyle bir cennet. Nasıl olur bunlar böylece? Şu anda hayal düğümünü bunu kavrayamam. Hayal duymu bunu kavrayamaz. Hayaller ötesi cennet işte ya. Cennetin anlamı bu işte ya. Yani gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, duymadığı insanın hayaline gelmeyen güzellikte cennette. Başka aram cennet. Demek ki bir insanın nefsini işte bakın. Nefsani istekler, şehvetler, yemede, suda. E, kişi uzanmış divanında, tarasında, eşini yatıyorlar, cennet yatağında. Yatıyorlar. E, cennette namaz öv cennette. Yani eşine yatıyorsun, eşliğinde sevişiyorsun, daha açık konuşalım. Efendim işte namaz vakti geldi, kalkayım, hayır. Cennette namaz öv cennette. Bakın dünyada bu şekilde. Ah insanoğlantı, insanoğlantı. Yani şu kısa ömürde namazı çok görenler acımak gerekiyor onlara. Zaten çocuklar namaz zaten farz değil. Ancak eğitim çanlı namaz farz oluyor muhtemelen. Yani şu kısacık ömürde, ömürde o namazı güç görmeyelim. Namazı büyük görmeyelim senin kardeşlerim. korkmuyor korkmayalım namazdan yapışalım namaza bakınız ya. Cehennette namaz yok artık orada. Dünyada. Oruç yok cennette. İsterin zamanda. Ki, Melan böylecek. Seviyla, kulu, veşbu, heniyen. Bak, Melan böylecek o tarafa. yiyiniz bak, kulu yiyiniz, veşbu içiniz. Cennet içecek var mı? Meşrubat var mı o tarafa? Cennet var. Öyle insan orada efendim işte fazla kaçırdım da işte hararet bastı da işte şu yok yok. İşte yorulmuyor. Yani bir efendim hararet bastı içi yandı yok cennette. Orada içecekler insana zevk veren insana daha neşe katan içecekler meşrubatlar. Kişi nasıl bir meşrubat istiyor? Efendim işte gidip alacak mı? Hayır. Ki Mevla'm diyor ya Wil var arada ya, bildim haldeim var böyle. Onları getirecekler, getirecekler ayağına soracak muhtemelen. İstediğin meşrubat, istediği yiyecekler. Dilenen kuşeti kızarmış öne gelecek, kemi yok ama öne gelecek der. Her içerisinde. Velkün fiha ma teddoun ve daha ne isterseniz velafir. Daha ne isterseniz orada hepsini önüne gelecek Ne istiyorsa. Nasıl yaşantı istiyor. Uçmak istiyor uçacak. Yürümek istiyor yürüyecek. Yorulmak yok muhteremdir. Kız kişinin elinde olacak. Hastaramak yok. En kısa bir an bile bir keder yok orada. Acı haber yok. Her şey güzel, her şey güzel. Kimseye zarar gelme kimseye. Peki bunlar tükenmeyen insanlar öyle yiye. Melam Büyük Kav Suresi'nde ayet 35'te Sebebillah Lehum <güler> ma yeşeûne fîhâ Lehum onlar için var. Ma öyle şeyler, öyle şeyler var ki yeşeûne fîhâ o cennet-i ne isterlerse var, var, var. Tükenmiyor. Sınırsız, bolluk, öreket, her şey var. Önce huzur var. Huzur sürekli bir huzur ama. İnsan huzurun bozuna tek şey yok. Isı aynen, gecesi yok. Tek kötü insan yok cennette. Herkes kardeş. Sayheler tek kalbe bağlamış insanlar, ahlakları hepsi ahlak Muhammed'ye, hepsi varsam gibi insanlara güzel. O güzellikler her şey güzel. Vela buyuruyor: Lehum ma yeshâunefiya neserse var, velâdeenâ mezit. Velâ buyuruyor. Bizim indikatımızda daha çok ama çok ziyade var. Yani insanların cehenneti ister ister isterler ama onlar istektir Allah katı olan nimet yanında bir damla kalmıyor yani böyle. Allah katı o kadar sos nimet var Hatta cennette evlilik hayatında e, insanların elinde olacak her şeyler. Yani öyle bir anda efendim bir saniye hiç olmayacak orada böyle. Öyle başka bir cennet olacak orada. İşte ne gerekiyor orada artık? Mevlam buyuruyor ve akhirü da'ahü. Edin hamdillillahi rabbil alemin. Artık kullar artık orada ancak şükür Allah'a şükreder. Ya Rabbi sana şükür olsun ki Allah Rabbil alemin Allah'a şükür olsun böylece. Her insanın istediği oluyor. Zinde, sıhhat, huzur, ruhsal feyizler, maddi feyizler, kardeşlik, sevgi, muhabbet. O güzelim cennet yorulmak yok, uyku yok, tuvalet derdi yok, namaz yok, devlet yapısı yok, polisi canımı yok, savaş yok, zurn basıyor cennet. Para pul geçmiyor orada, her şeye do, her şeye do, her şeye doal, her şeye bol bol bol. Kimse kimse manda göze kalmıyor, kimse eşine kimsenin göze kalmıyor, böyle bir cennet. Ve davahün, artık ne kadar kullardan Allah'a şükür Ya Rabbim sana şükür olsun ya Rabbi. Sana hamd olsun ya Rabbi. Sen Rabbül Aleminsin diye Allah şükür, şükürgele muhteremler. İnşallah Teala sevgili din kardeşlerim, dinleyicilerim, Rabbimiz bize o cennetini nasip eder. İnşallah orada da haber ve yine toplanız orada bir araya. Cennetin bir güzelliği de orada sabite olacaklar, sabite olacak cennette. Babucak insanlar, diyni birbirini tanıyanlar, birbirini bulacaklar orada. Böyle cennete girenler. E böyle bir cennet varken insanın dine aldanmaları bu akıl, yani mantıkla bağlaşmayan zıt bir mesele. Belki bazı ateistler, ilansızlar, cennet-i inkarnak halkı Onlar haşlamat. Onlara atlatmamız gerekiyor. allah Teala, Rabbimiz, o güzel Mevlamız, yarattığı her varlığı yaratırken, o varlığın yaşam koşullarını onun beyinleri programmıştır. Her yaratılan varlık, canlı varlıklar doğal yaşamını buldu mu tatmin olur. Yeter artık ona. Kuzu yani koyun yavrusu. Bir koyun kuzular yavrusu çıkar. Kuzu ne ister? Önce annesi emmek ister, süt ister. Bu da ister. Böyle. Ondan sonra ne ister kuzu? Anlistere beraber bahçeye çıksın, çayrı çıksın, olta çıksın ister. Kuzu. Yani kuzu artık dişleri çıkıp da bir şey yemeye başladı mı kuzu ne ister? Kapalı bir Ahırda. Koyuna, kuzuya ne kadar güzel yem türleri verirse de orada hayvan tatmin olamaz muhteremdir. Olamaz böyle şey. Ne ister hayvan? Çaylara çıksın, bayrağa çıksın, otağa çıksın, bahçeye çıksın, şaması çıksın. Oradan bir yol, oradan bir odasın böyle. Sağ gelsin suyu içsin, otu otursun, yatsın gölgeye, yiymiş getirsin, Yediklerini çıkarıp bundan sindirme başlığı nasıl onun için yararlanmıştır. Bir koyun bir kuzu bu şekilde doğal yaşamını buldu mu otta çayrı buldu mu ona bir de serbestliğe gezilebildi mi o onun için O doğa hayatını yaşıyor o artık tatmin olur. Kuş yavrusu henüz daha çıkmış kanatlarına daha gelişmemiş. Uçanmaz. Uçmak da istemez o anda kuş yavrusu. Annesi bakar onu, Yeter onu, Yeterli. Ama kuşun artık tüyleri gelişti. Kanatları gelişti mi? Artık kuş yavrusuna yuva dar gelmeye başlar. Onu yuvarda sıkmaya başlar. Neyse kuş yavrusu uçmak ister. Daldan dala konser. Daldanlığa konsun. O kuş yavrusuna yuvada ne kadar yem türde verirse verirsin, suyu yana verirsin, tatmin olamaz. Onun doğasında, yapısında onu yaradan Rabbimiz onu onun için yaratmıştır. Daldanlığa konacak, uçacak, kan çırpacak, öyle yiyecek. Bir kuş da bu şekilde bu hayatta yaşadı mı O tatmin ol. Tabii balık denize yaşayacak. Mesela bir canavar ki hayvan bahçesinde ya bir sirkte. Onlar bir aslan mesela yavrusun doğursa ki bu aslan yavrusu hiç ormanları görmediği halde hayvan bahçesinde doğmuş sirkte doğan bir hayvan aslan yavrusu hiç ormanları görmediği halde ama. Aslan yavrusunun beynine provoklanmıştır, onun doğal yapısının yaşantısı nedir? Ormanlar, ormanlardır. Yani aslan yavrusu hayvan ne kadar bakılsa, ona et devrilirse de tatip olamaz. Hatta o aslan yavrusu hayvan bahşesindeki kafesinden kaçarak olsa nereye gider? Doğru ormanları bulur hiç orman görmediği halde kendisi ormanları bulur, ilk ormanlara gider. Onda doğusuna bu vardır, onun tatmin olur. İnsan ne dünyada? Şu dünya insana yetersiz sevgili Karşan Farkımız. Yani şu dünya insanlar için yetersiz. Peki insanlar ne işe insanlar? Efendim başa gece hayat oldu bilemiyoruz tabii. Hayat olsa bile insanı yaşayabile da bilemiyoruz. Belki olsa bile insanın tatmin edemez şey. Şu dünya insanı tatmin edemiyor mu Şöyle tarihe baksak, yani günümüzdeki diktatörlere baksak da görüyoruz ki kalk dünyanın bir ucundan bir ucuna savaşlar o ağlayan çocuklar, yaralılar, alttan bombalar, o kötü kötü silah silahlar, aşırı şunlar bunlar, ne bunlar değil muhtemelen? İnsan dünyaya sığmıyor ki, tatmin olamıyor. Zavallı zannediyor ki, tatmin zannediyor. Hayır muhtemelen. Yani şu dünya bir tek kişiye verirse tamamı, insanın tatmin olamaz yine muhtemelen. Neden? Önce ölüm var, Ölecek kişi. Sonra her gün bir yaşlanmak var. Kimse bulunduğu seviyeyi koruyamıyor muhteremler. Bugünün genç hanımı, genç kızı belki hayat doludur böyle. Güzeldir böyle. Ama o güzelliğini koruyamayacak ki, gençliğini koruyamayacak ki, o seviyede kalamayacak ki, İnsan belki belli makama gelmiştir ünlüdür, belirli makama gelmiştir. O da kalıcı, delik ama kişi emekli olacak, yaşayacak, hasta olacak. Nedir yana bunlar? Hayali makamlar aslında bunlar. Becazi bunlar. Gerçek değil aslında bunlar. Rüyaki bunlardır. Işte. Nasıl geçen günde bir rüya dönüşüyor, hayale dönüşüyorsa, şu anda hayatımız bu da ileride Geçmiş zamana dönüşecek, bunlar bir hayal yoluyor. Algılayacak bunlar İnsan ölecek, insan yaşlanacak, insan hastalanacak, insan yatağa bağımlı olacak, İnsan metale girecek, insan kefene giyecek. Sonra dünyada doğal afetler durmaz sevgili kardeşlerim. Hele günümüzde doğal denge bozuldu. Ya yani kıyamet geliyorum diyor. Ya yani kıyamet evresidir geldi kıyamet. Depremle olsun bakınız. Doğa denge bozuldu. Ya kurak, ya sel. Ya deprem. Ben yani doğa denge bozuldu var Isı değişecek. Ozonumuz delinecek. Kim öyle anbürüyor? İzzaman fatarat. Bak gökteki tabak yerlece. Bunun bu için dünyanın nerese bağlandığın Neresine bir insan şu anda belki kişi bulunduğu hali kişi yaşamak ister belki şu anda ama devam etmemesi kişi bunlar Etemez bunları insan ne istiyor bakınız insan kendi kendine dinlesin kişi ne istiyor insan şöyle huzur istiyor işte böyle. huzur muhtemelen. sağlık, sıhhat zindelik gençlik istiyor İnsan içerisinde bile ama ya... Mesela bak yaz gitti, kış geliyor. Tipi olacak, kar olacak, şu olacak, bu olacak, don olacak. Ne olacak bunlar? E yaz geçti, aşırı sıcaklar olacaklar. Şimdi bunlar olacaklar. Yani dünya insanın tatmini edemiyor, edemiyor Edemez insanlar böyle Karanlığı var, gecesi var, ölümler var. İnsan yakınları ölüyor. Çevriliyor, kazalar oluyor savaşlar oluyor, ne olacak kimse bilmiyor bunları e, dünya bu muhteremde ama cennette ne var Mevlam biliyor fi makamin emin cennette artık herkes güvenli makamda, güvencede böyle. sağlığı güvencede evet dünyada sağlık sigortası yapılıyor Amirlerin sağlığı günce alınıyor mu etrafta? Kişi yine hastalıyor, hastalık önlenemiyor. İnsan önden kutlamış insan böylece. Ama cennette fi ma kam Cennette güvende. İnsan orada hayatı güvende, kişi orada sağlığı güvende, kişi orada gençliği güvende, huzuru güvende cennette. Hava koşulları güvende cennette. İşte böyle cennet varken inşallah Teala bu dünya geçici hayata Allah memleketi kardeşler. E, cennet güzel ama işte, işte işte şu muhteremler tabi o da bedava değil muhteremler. O da tabi bedava değil. Ne gerekiyor? Allah'tan önce korkumun gerekiyor işte. O güzel mevleye baş kaldırmadım haşa haşa. O güzel böyle isyan belirtilerinde ya. Bir kişi direkt isyan ederse asi deniyor ama kişi idam ediliyor mesela dünyanın bazı yerlerinde. Devlete baş kaldıranlar asi evet işte. kul kim ki Allah isyanı versin. Allah aşkına kul baş kaldırabilsin. Maşallah tanamasın. Evan'ın sırsa sonra geçsin. Ya yani olur mu bunda mütevelli? Bu ya yani bunu insan nasıl yapabilir böyle şey? Ya genç kızım, genç hanımlarımıza şaşırıyorum tarafa ya. Sen nasıl bu işi şey yapabiliyorsun böyle? Allah sana kapan diyor. Örtün ya Allah sana. Allah sana Peygamber Kur'an göndermiyor bile mevlam sana. Aç Allah dinlemek ister mütevelli şey. Çırşıp da çıkmak mütevelli şey. şeyler belir yapınlar. Allah-u inşallah güzel Mevlam afilesin bizleri de. Güzel Mevlam bizleri ölmeden önce kendini döndürsün muhtemelenler. Yani güzel dönelim Mevlamız'a inşallah bunu kul olalım muhtemelenler. Allah'ın kapasandır olalım. Tevbe edelim. İstifa edelim. İstifa edelim. Allah'a yalvaralım muhtemelenler. İslam'ı yaşayalım ve yalnız yaşamak da yetersiz de ve çevremizi de, yani eşimizi, çocuğumuzu, yakınlarımızı, komşularımızı, arkadaşlarımızı inşallah bu yola hep beraber gitmeye çalışalım muhteremden. İnşallah cehennette beyanlarımızda buluşursun. Lillahirrahmanirrahim Fatiha.